Modern sabahlar, modern modern edecek tabi modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler. Üç, Oktay Demirci, Fire Üç, Fırızgalı Stüdyosu'nda, Oktay Demirci halktan biri olarak Soğuk Bey Stüdyosu'nda. Hoş geldiniz efendim stüdyomunlarımıza. Hoş ]larınıza. bulduk. Hoş bulduk günaydın. E beş parmağın beşi bir değil sonuçta et tırnaktan da ayrılmadığına göre yani. Ama bak ne kadar güzel çıkıyor sesim benim bak. Vallahi Oktay. Bak, o soğuk sana iyi aradı ya. Soğuktan değil burası kalite abi. Yani burada olması gereken neyse o. Bizim Aynı. şimdi stüdyoda fırızga var diye biz elit miyiz? Biz elitiz abi. Niye montla oturuyoruz gene? Oktay Demirci ne biliyor musun? <gülüyor> Tabii biz bir arada bir yarım Sizde derece. Sizde Mancini ruhu var evet. ondan çünkü. Aynı Mancini ruhu. Yani, ya bizi zaten siz... İtalyan'a benzetiyorlar ya Oktay seni hiç İtalyan'a benzetmediler. <gülüyor> doğru ya evet. İkisi yani. birden... <gülüyor> Şey, İtalya'da benzetiyorlar, benzetiyorlar doğru. Oğlum beni İspanya'da bile İtalya'da benzettiler. Şimdi konuşturmayın ya. Biz ikimiz dolaşıyorduk bir gün Kuşadası'nda fahirler. Oradakisini... Albano, Romino, Paver zannettiler bizi. Periçta yani. söyledik. Kapu... O, o zaman da senin uzun. Ilk saçları... uzun. Senin mi uzundu biraz? Benim uzundu. Benim biraz mı? Biraz omsuna kadar geliyordum. Bildiğin Albano'yudum yani. Yoksa Romina mıydım? Bilebileceğim. İkisinden biri olmak iyidir her zaman. <gülüyor> e, de gözlükleri vardı o zaman. kutuk mu, mu dediler? Totomey, Totomey diye bir döndüm. Aa. Alpano dediler. Ya bu arada kimse anlamadı şimdi. Mancini ruhu taşıyor. Mancini ruhu nedir? Mancini ruhu biliyorsunuz. E, Mancini yeni gelir gelmez. E, Galatasaray idarecileri ilk başta onu güzel uçakta şeye koymuşlar. Business Class. Juventus maçından dönem. Onu maçından. bu arada bir şey soracağım. Uçak macerasına geçmeden önce. Bütün hmm. yöneticiler tebrik etti takımın başında antrenmana çıktı. Bravo falan diye. Çok iyiydin falan niye, diye. Niye öyle bir şey var i̇şte o, oldu? Şey başlamadı mı daha Mancini'nin şeyi? Görevi. Baş, başladı. Hani başlamadı da önceden mi çıktı acaba? Bir tane yönetici yok gibi sürü yönetici var ya. Elini sıkamayanlar onlar. Geldi adam apar topar zaten maça gitti ya. Elini sıkamayan yine tebrik etsin de telefon açsın tebrik etsin ya. Yani Konuşamaz şey ne konuşacak? Mesajını, Mesajını başında Antrenmana olsun. çıktı diye tebrik ettiler de ben onu e, şey bir Hayırlı olsun diye. Hayırlı yani olsun mi? canım. Oktay Bakın yeni başında. görevinize başarılı. Tebrik etti derken daha ilk günden bu cesareti gösterdi. Canım, olsun, olsun falan şey hayırlı olsun. Şimdi. Hayırlı hayırlı tebrik, tebrik dediğin o tip tebrik. Hayırlı olsun efendim. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Yine bir kere daha benim yanlış anladığım bir olay ortaya çıkmış. Ne, Mancini Business Class'ta yolculuk... Efendim buraya buyurun hemen. Bir A, bir A mı bir B mi artık neyse oturtmuşlar falan. Ama galiba çok kalite olan şey değil böyle Business Class'ın şeyi. Mancini demen hemen orada cevabı yapıştırmış. Benim yerim takımın yanıdır diyerek. Tam benim yapacağım. Yani size de söyledim evet. ya. Tam benim yapacağım hareket Aynı Ege. Aynı Ege. Bu bilik. Ama ben benziyor, bunu yaparken tipe... şey de derdim yani. Ben takımla oturup Farkı da siz bana yatırın. <gülüyor> Biz de Ben farkı da alırım. Mancini de almış sadece. Keçkiordu evet. takımdan biri de "Hoca buraya geçtiyse ben Beşiktaş'a geçebilir miyim?" diye diyen oldu. O da benim ya. yapacağım hareket. Futbolcu olarak da onu yapar. Benim yapacağım hareket o. Hadi Mucu buraya çünkü onun farkı verilmez ki abi falan diye. Hocam, hocam, hocam farkı yapmalısız falan filan. Becajish. What is Becajish?" diye <gülüyor> İtalyan'a Becajish'i anlatmaya çalışmış. Tabii ki. Zaten Becajish'in de e, İtalyanca, İtalyanca kökenli. Yani. Bu yani. İtalyanca. Banyo Sicilya. nasıl? Banyo İtalyancadan gelme. Doğru Sicilya. Sicilya. Bana Becajish Almanca gibi geliyor. Çünkü bir şey... tane e, benim teyzem Almanya'da yaşıyor ya. Bir gün böyle bir Alman arkadaşıyla oturuyormuş, karşısında Alman arkadaşı çikolata yiyormuş. Teyzem de spangleme, spangle, spangle. Ben ne değil ya Alman tatlısı olan şey, şey pudding, pudding. Eklar diyorsun? Pudding, pudding. Alman tatlısı değil pudding Yemiş yemiş yiyorum. teyzem de bakmış böyle. Sonra demiş ki, neden vermedin demiş. Ondan sonra da demiş ki, istemediğim ki demiş. O Düz zaman da şey olmuş. O pudding yiyormuş, teyzem de spangle yiyormuş. Alman da beca işlemiş demiş. Ve orada de, diyorlar, yemiş mi yani ikisi? Bu iki anıyı çok hızlı anlattığımı düşünüyorum. Onu artık aynı potada siz eriteceksiniz sevgili dinleyiciler. Her şeyde bizden beklemeyeceksiniz. Ee, ben çok güzel haberlerle başlamak istiyorum. Buyurun. Şimdi herkes dışarı çıkıp bugün bir melanet etti, donacağı sanki şeyler geliyor. Dün gece donmuş zaten donacağımız kadar. Yani dün gece. Daha dur demiş. Egeciğim şu cümleyi kurar mısın? Dün gece. Dün gece. Nokta nokta. Ne diyoruz? Dün gece donanza. Değil mi? Egeci. <gülüyor> Bunu kurmadıysan demek ki yeterince donmamışsın. Sen orada niye söylemedi ya? Kaşlarını kaldırarak bir insanın kaldırabileceği en yüksek seviyeye kaldırıyor faim kaşlarını. Ben bir daha tabana değecek mi diye baktım. Yani ben ben ona bakıyorum yani. Vücudundan Bak, ayrılıyor. gece. Dün gece. Dün gece, Bak, dün gece ne, oldu? ne oldu? Yapamıyorum. Donanza. Donanza değil mi? Ama İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Bu Profesör Doktor daha... Orhan Şan şöyle diyor. Bu soğuklar kimseyi aldatmasın. Herkeşler sakin olmalısın. Olsun. Bu yıl mevsim normallerinde bir kış geçireceğiz. O zaman ben de geçireceğim diyenleri duyar gibiyim. Ee, kış bu sene yeni yıla Ocak ayından itibaren gelecek. Yıl başına kadar... İmil bir hava bekliyoruz önümüzdeki hadi haftadan canım. itibaren yemin ediyorum bak, ben zaten Orhan önümüzdeki bayramda Ankara'da hava'nın güneşte olacağına harika olacak inanıyorum mi? inanıyorum inancına katılıyorum çok inanç turizmini bulunmak isteyenler buyursunlar gelsinler arkadaşlar valla meteoroloji maalesef inançla değil adamın varsa havalar güzel adamı yoksa kaç derece diye bakıyorsun telefonla maalesef önümüzdeki haftadan itibaren yazdan kalma günlerin geri geleceği yani hadi canım bu haftayla önümüzdeki, önümüzdeki hafta, hafta arasındaki Bayram, sıca... önümüzdeki Evet hafta. evet Evet. 15-16 dereceye ulaşabileceğini söyledi. Tabii ki pozitif yönde. Yani artı yönde. O yüzden aman ne oldu donacıyaz, yara yara... Hiç bunları düşünmeyin. Sadece işte... Sadece o günlere kadar hasta olmamaya bakın. Tadını çıkarın. Evet. Tabii canım memleketin yarısı hasta, diğer yarısı da ona bakıyor. Bitti. Kaput. Bitti gitti. Kaput. Memleket... Olanlar kaput derler böyle durumda. <gülüyor> ya bak ne kadar güzel söyledi. ile Ege Kayacan'la Almanca. Gerçekten bugün iki kelimeyi e, bizim e, gerçekten neyimize kazındınız? Zihnimize kazındınız. zihnimize kazınır. belleğinize kazındınız. Belleğimize kazındınız. Ne kadar Bunlardan bir tane. Bellek turizmi. Belleğin de onun önümüzdeki hafta. şimdi sen de karıları... bu programı katılmışlar mısın? Çin'de eşik... <gülüyor> çeşitli, şey bak, yaptım, bak, ya. kelimeler söylüyoruz. <gülüyor> ne? Sevdiğin bir şey varsa içinden çin gir. Kelimeler varsa, aklında geçen kelimeler varsa <gülüyor> onları söyleyebilirsin arka arkaya. Vurgun'la onu cümleymiş gibi duyuracaksın. Tamam ya. Madem. Bir iki tane var benim de sevdiğim kelimede. Söyle hemen söyle. Madem. Madem çok güzel. Çok sevdiğim bir kelimedir madem. Genelde tavır çayında <gülüyor> kullanılır ama peki, kelime madem. olarak güzeldir. Peki madem. Dünyanın en ağır laflarından bir tanesi. Peki madem dediğim Peki madem. Böyle böyle böyle. Peki madem. Ha peki Son laf olarak peki Son madem. Son laf olarak ama hiçbir zaman son laf olmaz o. Eşek arıları yine e, kabus yarattı. Dünyanın neresinde? Bir yerinde. Çin bölgesinde. Çin böl. Ee, eşek arısı saldırı saldırmışlar ya. Ya bu sezonu ya. E, şimdi tam böyle kışa girmeden önce bunların artık gider ayak. Böyle hani ne derler? Ama ölümcül eşek arıları bu filmlerdeki gibi yani. Bu ciltin ya, piranolar ölümcül... deliren arılar filmler... e, Arı, arılar arı ya. sonuçta Oktay çılgında olsa bal arısı da. 40'tan eşiğini... fazla insan ölmüş. 1600 yaralı varmış Ne oldu böyle bir sismik Vallahi. bir hareket oldu bunlar sapıttı mı Öyle diyorlar ya aralarca durup dururken bir nedim şey yapmadılar Yedileri çomakladı bir şey yaptı o zaman Ölümcül eşek araları soktukları yerde Ne S yapıyorlarmış? Bu eşek aralarının faydası bu polen taşıma değil mi Yok ya Serserilik, hayvanlık başka bir şey değil. Çünkü versen. bu köfte yiyen bir hayvandan bahsediyor. Et yiyor ya. Köfte yiyen dedin çok güzel dedin. Et yiyor yani. Hakikaten bu kadar pis bir böcek olur mu ya? Böceğin bir asaleti vardır, bir şey vardır. Gider karpuz kabuğuna falan konar. Yani yerini bilir diyorsun yani. Vallahi Yani piramitteki yeri onun karpuz kabuğudur. İçinin göbeğini de Ege Kayacan yesin. Yani ben öyle böceklerden üstünüm demeye getirmiyorum. Vallahi ya. getirdin daha ne diyeceğim Herkesin ya. köftesi kendine lütfen. Yani o da parasını versin o da alsın o bir zaman. Bir boyuna göre... Şiddeti çok yüksek olan bir hayvan olduğunda boyu da boyu da yüksekmiş ya 5 6 santim eşya karısım olur Oktay, 6 santim eşya karısım modelin bir soracaksın serçe 6 santim diyor ya 6 santim eşya karısının iğnesi ne kadar olur bir dakika buçuk iğnesi 30, değil de önce ben 6 santim ne kadar olduğunu bulmalıyım 6 santimetremiş boyutları bir serçedir dakika bu kadar, kadar mı abi göstermek gibi olmasın bu evet mi? evet o işte bunun Çinliler bu şey afyon yetiştiriyorlar Fotoğrafı ya bazı herhalde. bölgelerinde. Uyuşturucu kullanıyor bu Bence de öyle. Bu arılar uyuşturucu etkisiyle ama uyuşturucu da o kadar şöyle geniş. Şöyle bir, bir irice insan eline dört tane sığmış işte. Ortalama bir kaf kadar mı? O dört kadar. tane şöyle koymuş. Bunlar da ölü. Normalde durmaz yani böyle. Yani Vallahi... çekir şimdi bu Çinliler böcek yiyorlar ya çekirge. Evet. O yüzden orada bu tip olayların olması başka türlü değerlendirilmeli. Böceklerin yani öcü bu... diye mi? Yıllardır A av de... hayvanı çünkü bunlar bir noktada. Yani intikam mı alıyorlar? Eee yani. Sana yani... bana yapmazlar. Yoksa den dengeyi mi değiştiriyorlar? Yani o onu yiyecek, o onu yiyecek. En son doğal döngüde. Çinli bir tek tavuğun aralana... göğsünün yenmediğini biliyorsunuz değil mi? Tavuğun göğsünü mü yemiyorlar? E, tavuğun göğsü dışında her yer yeniyor. Göğsünü ha? ne yapıyorlar? Atıyorlarmış çöp. Çöp olur mu? Ulan her şeyi yenen şey... göz e böyle şey... Et, et et geliyor insanın ağzını. Ulan mı? Yani affedersin. Şimdi Koca... ifade ettin herhalde. Koca Çin Şinliseli hasret mi? Şinitseli şeyden yapıyorlardı canım. Umutu Domus, buzdan yapıyorlardı şinitseli. Tamam Gagadan ya. yapıyorlarmış. O da olabilir. Bir de çinitseli de sevmiyor olabilirler. Tavuk but diye bir şey yiyorlar ama tavuk göğüs yemiyorlar. Ama gerçi sası sası. Sen nereden duydun Oktay bunu? Tavuğun göğsü yenmiyormuş ya. Çin'de, Çin'de iki buçuk sene yaşayan bir kişiden duydum. Oktay onunla bir sene halay olan. Valla bak. Bir arkadaşım. Arkadaşım da değil yani tam sözüne güvenemeyeceğim biri ama inandım doğrusu. Yani şimdi yoksulluktan her türlü böceği yiyen bir şeyde tavuğun göğsü bir şeyde de israfımız olsun. Ne yapacağız? Var ki? mı sevdiğinizler Çin'de yaşamış olan veya Çin'i? Çin'de tavuk olan, göğsü yiyen var mı? Yiyen var mı? Tavuk göğsü dediğin Çin'de acaba tatlı olarak bir şey mi? Ha o olabilir belki. Tavuğun göğsü bulunmayan bulamayan var mı? O da onu da soralım. Tavuk göğsü, pilav üstüne. Çünkü pilav yiyorlar. Tabii. Yani orada bir tane firma olsa Pilav üstüne böyle bir tiftikleyin böyle bir tavuk göğsü yani. De, Türkiye çapında bir o. marka olan biliyorsunuz bir şey firma var. Tavuk ürünleri üstüne gitse orada açtı. Yani bitti. Battık ya. Bak ben de anlamadım. Pilav yiyorlar, tavuk yemiyorlar. Bu böyle bir i̇şte, şey olmaz. Çin konusuna hakim dinleyicimiz de yok. Yok. Çin. Yani baş yok başka başka bir ülke olsa o zırt diye çıkar da Çin kolayla bulunmuyor Oktay. Şimdi ben nereden bulundum ya? kar atıştırıyormuş bu arada. Nergis Hanım haber vermiş bize. Hadi canım. Onu, onu ne yapacağız demiş. Bizi Allah Ben sezdim ya biraz. Ya yemin ediyorum. Bu, kar bu... atıştırıyor. Onu ne, ne yapacağız demiş. Toplasınlar. Toplasınlar güzel. Bence yılın içim çok rahat. Kızımı Araba üstüne yazı yazsınlar. Bot giydirerek gönderdim okula. Şimdi eğer spor ayakkabıyla Tabi. gönderseydim. Bugün Vicdan bu adım. yayınından hayır beklemeyecekti dinleyicilerimiz. Ama ister kar yağsın, ister şey yağsın. Çünkü neden? neden? Çünkü bot'u bot, çatmışım. 4 Çin'den mi dinleyicimiz arayacak? Günaydın efendim. Alo. Haha. <gülüyor> Good morning. Günaydın. Vallahi Çin'den arıyor galiba dinleyici. Çin'den arıyor. Sesi geç gelir Çin'den. Çin'den arayana sesiniz. Çin'de olsa sesi geç bizi geç arayınız efendim. Oktay ne kadar güzel konuştun ya. Günaydın. Oktay Demirci ile güne başlarken ya. Ne bugün... zaman biri arasa Çin'den oynamak geliyor içimden diye ben de seyredip. Abi benim bugün çok erken çıkışım var. <gülüyor> otur. Ya, otur. Çok trafrizgahın yanında öyle kalmasın. Çok yok aramıyorlar. Yok Çin'den yok mu? falan tamam aramıyorlar. Ya, yalan... Chelsea Clinton siyasete atılıyormuş. Clinton Kim ton, olduğunu biliyorsunuz ton, değil mi? Clinton. Melek ton, yavrusu değil mi? Bill ah Chelsea. Hillary Clinton. I Chelsea yavrum Chelsea. Chelsea. Aman Chelsea, Chelsea Chelsea. Clinton. ton ton, ton. Clinton. Ah. <gülüyor> Oktay Demirci ile çeşitli <gülüyor> ünlendir. Sesler. Sesler. 30 yaşına gelmişti Clinton. Programımızın adı çeşitli kelimeler olarak değişecekken. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika içinde çeşitli seslere döndüm. Valla eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton. Çünkü en son ailede kim siyasette ise onun, onun ismi onun geçer. Doğru. Ee, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın kızı Chelsea siyasete atılma sinyali vermiş. vermiş? manyalı olarak çok özür <gülüyor> dilerim. Kıss <gülüyor> demiş. <gülüyor> Kamu görevinde bulunmaktan memnun olurum efendim demiş. Dönüp, Onu, bu, bu kamu... Ellerini ovuşturarak valili falan diyor herhalde kamu dedi. Bilmiyorum ya yani. de başlar. Bu mu bu mu yani siyaset atıldı? Belki de sesine girmek. Belki kafe sesine girmek istiyor. Bu da olabilir. Belki o da savunma bakanı olur, bir şey olur yazık aile çünkü. İlk ba kadın başka da olabilir yani hiç belli olmaz bu tip şeyler? annesi babası hep böyle başkanlı babası başkan annesi, annesi başkan olacaktı neredeyse annesi önce first lady idi sonra dışişleri bakanı dışişleri oldu dışişleri oldu başkanlık için yarışıyordu belki kendisi de bizim zamanımızda başkan olacak Amerikan başkanıyım ben başkaniye diye de ti şey bu arada şey de var yani çok alışkanlığı da var hani iki çizgi sezon kendi tarihi var yok hayır iki ne? sezon e, kalmadı mı Clinton? İki, i̇ki sezon kalınıyor en çok zaten. İki, iki, i̇ki sezon, sezon kaldı, kaldı sonra mi? sezon finali yaptı sezon Monica Lewinsky'yle <gülüyor> baya büyük final o birinci sezon ya. sonuydu da sonra ikinci, sezonda... evet, ikinci ha, sezon ikinci sezon iyi değildi oldu. zaten evet. <gülüyor> birinci sezon daha iyi bitti diyorlar New York'un finans merkezi Wall Street'teki işini bırakmış ve Clinton Vakfı'nın başkan yardımcılığı görevine gelmiş. Ayş, babadan Sır kalma siyasete. bir vakfımız yok ki. Nerede çalışıyoruz? Bazen. Vakıfta. Hangi vakıf? Babamın vakfında. Hangi vakıf o? Üç vakıf. Allah Allah kıza bak ya. Vakıf Ay. kurabilir miyiz ya bir vakıf? Hadi Fakir vakıf. Vakıf. Neyiniz efendim vakıf? <gülüyor> vakıf. Valla. Vakıf. <gülüyor> vakıf olarak bir araba aldık taksitle inşallah onu... <gülüyor> Vakıf olarak o bitince inşallah yeni olarak bir şeyler düşünüyoruz. <gülüyor> Bümdüzü bu işlere <gülüyor> Ay, Oktay sen o. de kızasana ya bu sohbetlerin. 5 dakika geç geldi hiç aramıza giremiyor <gülüyor> bu sohbet. Bu adam bugün hiç bizle ilgilenmiyor ya. Oktay aşk olsun Asıl. Ya ya olur mu ya Best ben bakıyorum. Besit ücüsünde <gülüyor> soğuk soğuk duruyorum diye. Chelsea'nin şeylerine bakıyorum Senin ya. Senin Chelsea olsun. diyen ağzını severim ben <gülüyor> Chelsea'de. <gülüyor> Alo. Alo. Günaydın beyefendi. Aa, dur beyefendi hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Meseler Bahadır, Ben de. Bahadır Bey hoş geldiniz. Biliyor musunuz bu Çin'de tavuğa ne yapıyorlar? Evet, evet. Ee, yani Çin'de tavukların göğslerini yenmediği doğru değil. Şöyle bir bilgi olabilir. Genellikle hani parça tavuk etlerinden yapılan yemek tariflerinde göğüsü kullanmıyor olabilirler. Ama tavuk göğsünün kullanıldığı çok fazla Çin yemeği tarifi biliyorum. Çünkü ben bu ara Çin yemeği tarifleriyle ilgileniyorum. Bu ara dediğim son 5-6 yıldır. Belki böyle e, Çin dışındaki ülkelere uyarlamışlardır tarifleri. Olamaz Tabii canım, mı? Olabilir o. Çin'de. Siz Çince orijinalden mi okuyorsunuz tarifleri? Ama orijinali hani Çin e, ta, göğüs yemeğinden e, yapılan... ...göğüs yapılan yemekler var. Ayrıca da bu ara televizyonda... ...iki tane yemek kanalı var takip ettiğim. Birisi 24 Kitchen... ...birisi de Food Network diye bir şey. Evet. O Food Network'te özellikle Çin'in değişik bölgelerini... ...dolaşıp tarifler alan... Kylie Kong diye bir kadın var. Onun da tavuk göğsüyle tarif ettiği... ...birçok 2-4-5 tanesini not aldım mesela. Direkt tavuk göğsü kullanılan yemekler var. Evet. Peki efendim yani, çok teşekkür ederiz. Yani, yani, Bu yalanı ortaya çıkardık. Oktay'ı evet, da oktan, en kısa zamanda cize an... evinde görmek istiyoruz. <gülüyor> şu an Oktay'la Oktay'la başkasının yalancısı ya. Yani. Yo yok ben hak ediyorum bunu. Ben şu anda <gülüyor> mosmor oldum. Mosmor ettiniz zaten. <gülüyor> mosmor oldum. Ama bunu tek tek usturuplu bir şey... yani böyle espriyle söyleseydim. Evet. Oktay Bey'in moral bilseydim ağlamazdım. Peki yani çok teşekkür Bahadır ederim. Bey ne çok kadar teşekkür ederiz. Vallahi bravo. Adam da biraz biraz beyazlaştı acaba. gibi adamsınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Adamın bir sağ Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, ne oldu şimdi? Ben Bahadır Bey değil, Okta. Yani <gülüyor> ben, ben yıllardır beraber yok. çalıştığımız Okta'ya inanırım. Vallahi gene. bence de Bahadır Bey hiç bana yok orada Wing Kong diye bir kadın varmış. Ben taraf olmam. Şimdi rağmen... bölgelerini gezip böyle bele. Burada tavuk gece. Ya çok özür dilerim de saf olmayan. Hepsi kamera ile. Kaç ona. tane Ninja filmi serdi. Hiç ben orada şey yani ne Japonlar diyor demek ki aslında Japonya'da tavuk diye bir şey. Bana şey Çin'de yaşayan adam lazım. Bil fiil Orada Çinlinin eli. Çünkü el sıkışarak anlayabilirsin Ben bir yazıyorum ya. Neyi? gerekli yerlere, mercilere Yaz, yazacağım en ben. En biliyor musun Oktay? Ne yazayım? Twitter'a şey diye yazacaksın. Ya geçen hafta Çin'deydik. Bayağı güzel tavuk göğsü yedik diyeceksin. Oradan çünkü bozmak için hemen şey. Yalnız orada yenmez. Yalan söylüyorsun Ama belki diyor. vardır canım. Çin'in bir yerinde bir dükkan satıyordur mesela. Abi Çin küçücük yer ya. Yani nasıl O kadar Nüfus, nüfus şey. az. Toprak küçük. Yani öyle yemiyorlarsa yemiyorlardır. Çin'de bir de, tavuk kesin de şey çıktım. nasıl çocuk gibi davranacaksın. Yemiyorsa ısrar etmeyeceksin. İlla bunu yiyeceksin. Hayır efendim başka bir şey yiyecektir onu Ne seviyorum. kadardı? 1 milyar 200 milyon muydu Çin? Yok daha da fazla. Daha fazla. Baya bir tavuk göğüs çıkıyor o zaman. Acaba bizim yediğimiz tavuk göğüsler Çin'den mi geliyor? Adam çok güzel bir nokta Çünkü ben böyle bazen ya. kasapta böyle bakıyorum. Biliyorsunuz kasapta bol vakit geçiriyorum ben. Hakikaten Negar'ın o... senin hayatın yani hay, ayda ortalama... İki gününü falan ben kasapta, kasapta geçirdiğini geçirir. düşünüyorum yani. Hakikaten öyle. Tabii gerekli olduğundan değil de sen sapık gibi oldun. Et görmen falan gerekiyor. Bazen göğüs sayısıyla but sayısını ben eşleştiremiyorum. Bir saniye Ege Kayacan'la rakamlar konuşuyor. But sayısı... Yani şimdi bir göğüse iki but düşmesi gerekmez mi? Bir göğüs iki but. Evet doğru. Orada koydu. şey oluyor. Rakamlar uyuşmuyor. Tabii Neredeyse birebir... Çine, Çine... Sanki sadece tek bacaklı tavukları kesmişler gibi. Demek ki Çin'den bu göğüs geliyor. Bir yerden göğüs fazlasığı var. Ya da Çin'e but satıyoruz göğüs alıyoruz. Yok abi. But Çin... sat göğüs al. But sat göğüs al. Çin'e Çin e tavuk gönderen bir firma açıklama yapmış. Ee, tav... Hep geri gönderiyorlar. Olduğu gibi geri gönderiyorlar göğüslerini. Tüy dışında her şeyi ayrı ayrı kesip biçip gönderebiliyoruz demiş. Tüy mü? Tüy. Tavuk tüyünden bir şey yapılmıyor evet. mu? Tavuk tüyü dışında her yerini gönderiyormuş. Göğüsü çıkarmamış. Bir şey soracağım. Tavuk tüyünden bir şey yapılmıyor mu hiç? Hiç mi? Tavuk tüyü nerede kullanır ya herhalde? Bir, bir eski... Tüf tüf Yok eski tüf tüf şey, şey Döktükten sonra üstlerine katran döktükten ha, sonra... Katranın sonra üstüne, üstüne kullanılır. Şov ]ları... amaçlı yani. Şov amaçlı. da yani herkes de katranı... Ama en batır. çok Sene tavuk, tavuk ki... ayağını seviyorlarmış. Bayanlar. Tavuk, tavuk ayağını... Tavuk ayağı yıl... dediğin tavuk but. but. Bir yıllık... <gülüyor> tavuk but. <gülüyor> Peşin <gülüyor> ödeme <gülüyor> yapıyorlarmış. Talebe yetişemiyoruz diyor adam. Yetişemiyoruz arkadaş ya. Sanki... <gülüyor> Modern Sabahlar... Modern Sabahlar... Bir gün gelecek Santana'nın gitarını da ağzımızda aynı yapmaya başlayacağız sevgili dinleyiciler. Ama o gün bugün değil. Maalesef çalışıyoruz. Hazır Hayal, olmadan ya. da karşınıza çıkmayacağız. O gün bugün olsaydı çok iyi fikirlerim vardı ama neyse o günü hasretle bekleyeceğiz. Uğraşıyoruz aslında ama yapamıyoruz. Yapam olmuyor istedimle. ya evet. her şeyi yapacağız diye bir şey yok. Santana'nın gitarı gibi olmuyor. Kimin gitara benziyor yine de kimin gitarı oluyor onda... Valla şu anda Kaya'nın gitarı durumundayız, öyle söyleyeyim. Hı -hı. Çalınmayan ve bir kenarda duran. Bir de evet. ha. Haluk Levent'in Yollarda Ararım serideki gitarın aynısını yapabiliriz ama... Evet, onu yapabiliyoruz ya. Bak. Ya burada bile bazen takıldığımız zamanlarda Hiç zamanlar hazırlanmadan oluyor. sesimizi falan açmadan <gülüyor> böyle oldu. Uzaylılarla savaşa <gülüyor> hazır değiliz beyler. Lütfen e biraz Tabii değiliz diye. canım bunun değil için. Yani bu... Zaten uzaylı korkumuz o yüzden. Şok etkisi yarattı. Ya Uzaylı korkumuz o yüzden değil. Amerikan filmlerinde insanlar uzaylıları ne yapıp edip bir şekilde... Bir bir ediyorlar. Alt ediyorlar. Alt ediyorlar. Çünkü hangi filmlerde gördük bunu? Rambo. Rambo. Dört Temmuz. <gülüyor> Die Hard 2. Ve evet. tabii ki çıplak silah. <gülüyor> <Üç>. <gülüyor> Bak da anasım geldi ne yapayım ben ya. Ben de şöyle bir cümle okuyayım. Komedi dozu <gülüyor> yüksek bir filmdi. <gülüyor> Çok sağ ol sağ ol. Ee, bir şekilde yeniyorduk ee, fakat e, Rus ordusundan e, kim uzay savunma birlikleri öyle birlikleri şeyleri var adamların. Bak. Yatış. <gülüyor> yatış birliği. Uzay savunmaya atandı. Uzay savunma birlikleri komutan yardımcısı. Sürgün yeri diye bilinir Rusya'da. Sürgün yeri olur mu yatış yeri Oktay? İki sene orada uzayda şey. Yorulduktan sonra emekli etmeden önce oraya göre çok yıprandı sene. diye hemen oradan şey yapıyorlar çok yıprandı uzaylıları düşünmekten ee, Sergey e, bereznoy bir soru üzerine açıklamayı getirdi. Şimdilik işgalci uzaylılarla baş edebilecek güçte değiliz ama. Kadro istiyor yani. Sergi tek e açıklaması e e var demiş İnsan gücüne ihtiyacım var demiş Dünya üzerinde yeterince sorun var Henüz dünya dışı işgalcilere karşı bir önlem geliştirmedik Geliştiremeyeceğiz Kusura bakmayın Geliştirmeye e devam edeceğiz. Uzaylılar da saldırmak için dünyadaki bütün sorunların çözülmesini beklemeyecek Zaten ortalık karışıkken gelecekler e yani. yani. Bugüne evet. kadar gelmediğine göre Demek ki dünyamız daha paralı, daha karışık değil. Yani vallahi çok benim geleceğe dair umutlarım birer birer artık. Şöyle bir e, teknik bir şeyde tespitte de bulunayım. Uzaylılarla eğer dünyada kapışacaksak hı hı. zaten hiç şansımız yok. Niye canım? Deplasmandalar onlar. Biz kendi şeyimizdeyiz oğlum. Dünyaya gelebilecek kadar ileri teknolojileri varsa hiç. O o ayağı şey ya, öyle değil geleceğiz. Ama öbür Hiç. gün Mars'a gittik. Onlar da Mars'a geldi. Aa, aa kim Mars'a şey yapacak falan. Tarafsız dediğimi. bölgede olsun. Tarafsız istiyorsun. bölgede uğraşırız. Hayır öyle değil. Abi şöyle. Mars'a tarafsız olsun. bölgede bir de ortama uyum sağlayacaksın. Yok O işte... da aynı. O da aynı durumda. Egeciğim en güzel yer senin savunma. Sen kendi sahandasın işte ya. Deplasmanda adamlar sen kendi sahan. Futbol gibi düşün. Hatta futbol gibi düşün. Yok ya dünyaya geliyorlar. Yok ya deyip işin içine. Dünyaya gelebiliyorlarsa. Hı -hı. Onlar bayağı iyi. Belki ya. de savaşmaya gelmiyorlardır canım. Allah Allah siz niye bu kadar? Savaşmaya gelmiyorlarsa başka bir şeye gelecekler. Oktay. Belki savaşmaya <gülüyor> değil bir şeye geliyorlardır. O daha, yani. kötü. daha kötü. Daha kötü. Daha kötü. Savaşma yani. seviş tamam diye böyle uzaylıların çılgınlar gibi peşimizden koştuğunu düşün. Niye kötü abi sonuçta? Dünya, Dünya halkları geçin sıraya. Ben Dünyalılar <gülüyor> geçin sıraya. Şişkolar şöyle şöyle gelsin. Ha öyleyse tamam. O, <gülüyor> o kötü de belki <gülüyor> şey yapıyorlardır adamların kriterleri vardır. Uzaylı kriteri diye bir şey vardır mesela. Ya kriteri olsa da bir şekilde adam seni o kriteri sokup sevişir yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Akıllım. <gülüyor> İyi ki uzaylı falan değilsin Fahri o zaman sen ya. Demek ki uzaylı olsan elinde güç olsa kritere sokca, sokca sevişeceksin yani. Ha, siyasa savaşacak adam. Ne diye gelir? O ya? kadar yola ne için gelir? Ama çok güzel barış, dostluk. Bunlar bilgi, Barış bilgi... dostluk diye başlayacak. Barış dostluk Akdeniz akşamları. Gel bakalım falan filan birer daha yer. falan diyor. <gülüyor> <Şu sana gülüyor> ne oldu? Hiç galipti. Adam şey diye gelip elinde. Bunlar da bizim 10 binlerce şey yıldır uygarlığımızın bilgileri. Bak böyle böyle yapınca bir sürü gezegenlere gidiyoruz. Barış, huzur ortamı. Hadi şimdi güzel. Böyle bir şey yok. böyle. Gel güzel... seni uzay gemimle gezdireyim. Gezegene götüreyim. Gel seni dedi de. Şöyle. Şu şu 50 milyon şöyle şu uzay gemisine. Tak tak doldurup doldurup. Hep şey oluyor ya bu. Kendi dünyalarını tükettiler bitirdiler dünyaya. Hmm. O işte o dünyada. Adamlar da her konuda herkes her şeyi bitirdiler. Herkesle, ne, ne yapalım artık herkes herkesi tanıyor mu? En ince ayrıntısına kadar tanıyor. O zaman yeni dünyada yol açacak. O zaman tamam ya. Buna hazır mısın nokta? O zaman şu anda anlattığınız iki farklı <gülüyor> dünya aynıymış gibi anlattınız. Bence doğru. Hazır mısın değil misin? O, hazırız. Mı? Her zaman hazırız. Daima. Peki bir uzaylı istilası olsa. Hı -hı. Uzaylıların saflarına geçecek ilk kişi sizce kim? Aramızdan mı? Aramızdan. Aramızdan e mı? Ege Kayacan. Beni çok iyi tanıdıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani çok özür dilerim. Adamlar saf demeden efendim bir küçük istilamım olacak. Benim. Efendim bu, bunları alın. Bunları alın. Tehdit oluşturabilirler. Radyodan insanları örgütleyebilirler. <gülüyor> uzaylıların en sinir olduğu şey biliyorsun. Yalakalık mı? Tabii Yalakalı. ki. Sen dozunu benimki çok iyi vermen sorup lazım. Ama soruşturmadan saf değiştirme. Ama lütfen ama. pardon benimki, İşte o zaman kritere sokabilirler. Benimki yalakalık değil ki, benimki güce tapma. İşte tamam, aynı o şey aynı şey. şey yok yani. Tabii yani. Ben uzaylarını öyle kestirip atacağını zannetmiyorum. Siz aradaki Tabii dünyası canım. fark etmeniz ama... ...yalakalıkla güce tapma arasında çok farklar var. Onların aralarını kabul edilmen için önce törene katılman lazım. Arasına kabul töreni var onların. Aramıza kabul edelim mi seni? Edelim. Evet. Gel evet. o zaman aramıza mı <gülüyor> tören? <bitirin. gülüyor> öyle. Yani bir törene katılacaksın. Sen de sonuçta... ...ya uzaylı diye bir şey manasız zaten. Hepimiz uzaylıyız ona bakacak olursak. Ben bu girmeyi düşünüyorum zaten ha. sohbete. Yani ben de uzaylıyım sonuçta. Şöyle ellerini de şöyle yap kırsalında tır, o hareket gidiyor. Oraya gidiyor. küçük olsa ne kadar güzel olur. Vallahi, o zaman yemin ediyorum var ya. <gülüyor> böyle elleri onu yapanı böyle olur. bir anda uzaylı içinde uzaylı diye. tam barış için gelmiş adam dilitsek. 12 sene burada kaldılar. Bir kişiye zarar verdiler. diye <gülüyor> öyle gittikten sonra öyle. Michael Douglas'tan teklif. Kime? Kentrin <gülüyor> Zeta Jones'a yıllarca bana ahlaksız teklif yapıldı. Şimdi de ben teklif edeceğim. Yeniden deneyelim mi? Nasıl Aa, ayrıldılar Nasıl? Mi? Boşandılar mı? Boşandılar mı? Ya boşanma arifesindeydi bu çift. O seni yani, dediğin Michael Douglas'a verelim demişler. Arada yaş farkı var ya. Yeniden deneyelim mi? Her gece söylenen bir şey olabilir. Dediğin Zeta Jones da zaten hani yani. Olsun ama Michael Douglas babasıyla yaşıt olan tek adam galiba bildiğimiz kadarıyla. <gülüyor> Neredeyse. Daha babası da dedesiyle eşit olan. Yani bir garip. Ama Aile Michael Douglas dedesiyle aynı yaşta değil. Kirk Douglas yaşıyor değil mi? Ama bakın tatlıcanım yaşıyor. yaşıyor. Michael Douglas daha mı genç, daha mı yaşlı? Lazım mı öyle Teknik olarak tabii baba olduğundan yaşlı olması lazım ama bana sanki Gö daha genç gibi geliyor. Görünüşte daha genç gibi görünüyor bu son. Son terende öyle göründü. Bu arada Michael Douglas ne kadar iyi oyuncu. Siz güllerin savaşını seyrettiniz mi? Bed of Roses mı? <gülüyor> <gülüyor> Reklam. Başka yerlere bakıyoruz. <Gülüyor> ya inşallah. Reklama geçtim, reklama geçtim. Reklama geçtim. Radyo 8. Radyo 8! aç. Radyo Tunes'siz modern sorular devam ediyor sevgili sanatseverler. Şu anda e, reset dediğimiz şeyi yaptım ben. Resetlediniz Ne yaptın güzel. ya? Tertemiz. Her şeyi reset. <gülüyor> Şu anda evet. hayatımız. İşte uzaylıların ilk müdahalesi. İlk, i̇lk müdahalesi. müdahalesi böyle bir şey olur mu bilgisayar? de senin başına geldi dikkat etsen bizim başımıza gelmedi. Bir tapma yok Diyor. bilmem ne. Sinir oluyor demiştim ben sana uzaylılardanlara. Ya kardeşim uzaylılar da bizim iç işlerimize karışmasınlar. Galaktik bir takım şeyleri konuşuyoruz. Hala şey yapıyor yapıyor ya Hala galaktik diyor bir şey diyor ya. Yani. Ben şimdi böyle mevcut yapacağım da ya. uzaylılar geldiğinde en büyük bir Ya, da, ya. Büyük bir alakalı, ya seni var ya bir alsalar. Vallahi çok yemin ediyorum. Ya. Yemin ediyorum bir alsalar. Uzaylıların nedir mi olacak peki yani çok net bir ya yani komutan bazında mı temsil ederiz? Abi uzaylıları şeyler gibi Yoksa düşün. liderleri de gelecek mi buraya? Bak şey bak, gibi düşün. Adam hemen bir uzaylı Duval genel kurmayı kurdu. Komutan mı? Yoksa lider? Öyle bir hiyerarşik yok... Senin bildiğin kodlara göre değil. Yani kuzey varın kuzeyi gibi düşün. Daha kuzeyi. Demokrat gibi düşün. bir takım. Tabi demokratlar diye Oktay düşünüyorum. Kaidemizi e bakıyorum. Games of Thrones'dan bir şeyler mi veriyorsa? Anlayacak şekilde anlıyorum tamam. Yoksa illa. Ee, yani. şey Orada da var şey liderler yalnız Oktay Ya Demir. var lider var ama öyle bir hani aya kapanma yok cete yapma yok bilmem Demir ne canım, falan o kadar, öyle bir şey o yok. Şekil, bu şekil bu şekilde değil yani. Yalakalı dünyada gördük diyecek adamlar. Yani biz böyle son derece medeni ilişkilerimiz vardı aramızda. Ama yani bu bu adam bizi başka başka şeyler versin. <gülüyor> ben mi <de> gösterdim efendim? <gülüyor> Pis elif ya. İnşallah Aa, şu biraz soğuydu İnşallah şimdi. biraz dünyalardan büyük olurlar. Sizce böyle ayağını sürtünmek falan istiyorum. Uzaylı dedi. Kedi gibi olmak istiyorsun değil mi? <gülüyor> but yemiyorlar demiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yemiyorlar? <gülüyor> but değil, direkt ayağını yiyorlar demiş. Bir de, de, önceki saatteki konuya gönderme e, Çinliler. E, yani. Şimdi çıtır çıtır cips gibi mi? Tweetlerimize bakıyoruz ya bir önceki saat. Şey bir önceki oluyor. saatten kalan tweetler diye bir köşemiz var. Oktay Demirci'nin. Hangi profesörden bahsettik biz ya? olan Şüpheci diye bir dinleyicimiz. Beyler incekte kar yağıyor o profesörün gözlerinden öpüyorum demiş. E, meteoroloji iti. He meteoroloji iti profesörü. Bir önceki saatin önemli tweetlerine şöyle bir genel bakış. Kenan abi de haşlamaya geleceğiniz <gülüyor> mi diye yazmış. <gülüyor> Onu tam anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> haşlama derken hocam uzaylıların yeni bir oyunu olsa gerek. Ya evet evet bugün zor. Bugün zor ya bugün zor. Bugün haşlama bugün günü zor. değil. Bugün... Nazik davetiniz. Açık ve nazik davetiniz için teşekkür ederim. Haftaya ediyorum. ertelenmiştir. Ne Ege, oldu? Ege valla ne yapıyorsun hiç? Komputerle oynuyor. Oynuyorsun da biz de azıcık da biz de oyna. <gülüyor> Derslerimi bitirdim. kompüterle oynuyorum. Hep bu bilgisayarın başında, hep bu bilgisayarın başında. O Bak zaman biraz magazin haberlerine Dur bakalım. ya, magazin vereceğiz Oktay ya. Kerem Doğulu konser konser vermiş. Nerede? bir evet. ee, yerde yani vermiş işte Feyyaz. Ee, şey gelmiş. Beren Saat'in annesiyle kendi annesi. Yan yana oturmuşlar. Annesiyle kendi annesi. Ne gelmiş? Annemgile güzel bir yer ayarla demiş. Beren. çok koperlör değil. Beren olmasın demiş Valla Vallahi tam ortada. Endöte, önde tam ortada oturmuşlar. Ne güzel yani işte. Ya ne diyordur onlar birbirine? İsimle mi hitap ediyorlar. Et at atıyorlar dünür, dünür diyorlar. Ama dünürler tabii. Çok yakışıyorlar birbirlerine. Abi Beren saatte oturmuş yan yana hep beraber güzel güzel. Siz ne onlar çok güzel okuyor olmuşlar. demiş. Sizin kız da böyle böyle çok güzel oynuyor demiş. <gülüyor> ne güzel ya ne güzel işte ya. Valla özeniyoruz hep ünlülerimiz. Susalım özeniyoruz. da konseri seyredelim artık demişler. Yani. Şu sohbet çabuk. <gülüyor> Arkadan uyarmışlar. Susar mısınız biraz diye. Ne yapalım biraz size müzik çalayım mı? Azıcık müzik çalsana ama şey böyle içimizi ısıtacak bir müzik tipi bir şey. Mesela ne çalıyor? Biggis çalsana. Biggis çalsana. Aynı Biggis ya. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan dinleyiciler olsun. dakikalarda ısrarlara dayanamayarak biç dinleyeceğiz. Bici bici bici şak şak şak aşağı aşağı. Hadi yavrum bir daha vuruyoruz diyoruz. Çıp çıp vuruyoruz. Ay sağ ol Bunu böyle bir hani Sürprizi kaçırttın bir kere. Sürprizi kaçırttın diye nicelerimize sürpriz olacaktı bu da güzel en güzel sürpriz olacaktı. Neyse sabah erken kahvaltı Bu eden, da bir ciz ama. Bu da bir ciz de değil. <gülüyor> değil. Çalışacağım şarkıya göre. <gülüyor> Ay. Haydi buyurun haberler. Haydi buyurun biraz daha şey yapalım. İnsanlar hani sabah kahvaltı ediyorlar. Sabah programıyız ya biz de çünkü sabahları yapıyoruz. İnsanlar kahvaltıda dinliyorlar, kahvaltı ediyorlar, etmiyorlar, evden çıkıyorlar, ponçikle geçiriyorlar bütün günlerini. Ne kadar zararlı. Ne kadar zararlı. Bunu demişler. Hayır. Kahvaltı önemli. Hep biliyoruz önemini. Zaten üstüne konuşmayacağız ama bir noktada ben bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Yani kahvaltı edince sağlam bir kahvaltı özellikle Karatay hocam hep der sağlam sıkı bir kahvaltı böyle tıkız, tıkız böyle yumurtalı mımırtalı falan çok iyi yapardı ama e, hamileliğin yolu da kahvaltıdan geçiyor. Hani hamile kalmak isteyenlere e, ya da ne bileyim ne deniyor Çocuk ona? için çalışanlara diyor Çocuk için çalışanlara. Sıkı kadın, bir erkek, kahvaltı. Sıkı bir kahvaltı çok önemli çünkü araştırmışlar sabah kuvvetli kahvaltı yapmak. İnsanı sıkayıp ben bu kadar araştırma gerek yok. İyi, sağlam kahvaltı yaparsan. Akşam yemeği de aynı şekilde etkilidir herhalde. Yani insanın şeydiden... Güzel akşam yemeğini de yarsak. Evet, hayır. Akşam yemeği rehavet getirir ama sabah kahvaltısını karnın toksa öğlenliğin. Yani ne olacaksın? İnsan... Hayır cümlelerini tamamlamadığın için tam bazı Anlatıyorum Programımızın adı çeşitlilik elimeler biliyorsun. Bak. Cümle son ya, sakin bir şekilde dinlersin. İşte onu, onun için söylüyorum ben. <gülüyor> tamam sakin ben de bir tamam, sakin bir şekilde dinleyin. <gülüyor> Şimdi ne olur aç adamın konsantrasyonu çabuk dağılır. Aklı fikri ne dedir? Yemektedir. Yemekten. Öğlen ne yiyeyim? Döner mi yiyeyim? Tavuk Efendim, döner miyim? Tavuk Tavuk but mu yiyeyim yoksa tavuk ayağı mı yiyeyim? Falan bunlarla düşüncelerle hep kafasında bunlar. E çocuk yapacaksın diye adama sorduklarında hiç buraya gelemiyor ki adam. Adam ya da kadın. Tavuk dönerdi adam. Tavuk dönerdi bilmem neydi ama sabah kahvaltıyı sıkı yapmış acıkmıyor. E acıkmayan adamın aklı fikri bir noktadan sonra... Çocuk Ha ben hamilelik için ne yapmam gerekiyor diye orada... İnsanlar yoğunlaşacak tamam. var ve otomatik. Tamam. Şimdi, tamam. şimdi tamam. oturdu. Ha, her, her şeyi şimdi anladık. Tamam kahvaltıyı iyi yaparsak ancak. Gebelik bize, gebelik önündeki engelleri kaldırmış oluruz. oluruz. Yani sıkı bir kahvaltı bizim için Hayırlısı şart. olsun o zaman. Tüm çocuk isteyen dinleyicilerimiz şimdi işi gücü bıraksın Geç geçte kalmış olabilirler kahvaltı. ama otursunlar Sağlar bir kahvaltı. kahvaltı güzel canım. bir kahvaltı yapsınlar. Yani olsun. nedir bu söyleyebilirler dışarıda. Zeytiniyle, peyniriyle, yağıyla, sah tere ba balıyla. Güzel. Sahanda Böyle. yumurta güzel bak sahanda Hah, bir yumurta. Yumurtasını eksik etmeyecek. Ondan sonra. Güzel Ana, bir tabağa zeytinyağı. Lezzetli yumurta bulacak. Bu yumurta, Altılı yedir. yumurta. Ondan sonra güzel ekip, böyle sızma zeytinyağı. Üstüne pul biber kekik hafif. Ban ekmeğini ye. Ban ekmeğini hafif. Bar ekmeğini. Oktay sana da çok <gülüyor> güzel şey yaptırıyorum ben. Ne? Bana Kavurmam menemen var. abi ya. Tamam kavurma. Et yemeyeyim de menemen yiyeyim ben. Zeynim. Oktay bu ara sevgi dinleyiciler şeye girdi. Evet. Ne yok mi? ondan değil, canım et istemedi şimdi. Canı et istemedi ondan. Menemen yiyeyim ya. Lezzetli et değil. Lezzetli et değil. Bileceğin ne girmiş olabilir? Dozer deposuna. Hmm, deposuna. Kedi. Önceki gün deposu sabah gelmiş. Ya, kedi girmiştir. O. Çalışan gelmiş. Kirpi açmış. Bilir. Böyle yerde yatıyor. Aa, aa demiş. Domuz mu? Bir dakika. Gibi. Ha, dom. Kurt. Daha büyük düşünün. Kurt. Büyük düşünün. Geyik. Büyük. Büyük. Daha Türkçe. Büyük düşün Ege ya. Sen biraz büyük düşün. Kurt diyorum. Büyük diyor adam. Fil mi? Fil değil. Biraz küçük düşün. Cülafa. Biraz, biraz aynı. Gelgedan. Gel, gel, ayı, ayı, ayı ayı aa. ayı. Ama ya yalnız çok affedersin ayı diye cümlede kurulur yani. yengeç demeseydim en saçma. Çok affedersin yani. mi demek lazım? Tüm hayvan isimlerinde o zaman çok affedersin Hepsine demek. Hepsi değil ya. Yani ayı yani sen mesela sinirlendim seni sinirlendiğim zaman sana şey demiyorum yani. Sen resmen orada gergedan gibi davrandın Çok afedersin şey. ayı gibi davrandın. Bir iki şey var. Yengeç gibi yürüyorsun denir. Ayı gibi Ay, yemek yemekle ilgili denir Hı -hı. mi? Ayı gibi hareketlerinden bir tavrından. Her türlü kaba sabah hareketi Ayı ayıya yorarlar. Veya çok affedersiniz, üküze yorarız. Veya... Fil mesela fil, yemek yiyince de fil gibi yedi derler. Fil, hayır, Tabii. fil gibi hafızası var denir. Dana, Karıştırma. Dana da büyüklük ölçüsü. Hayır, fil hafızası vardır yani derler. Devede de kin var. vardır mesela. Ne, <gülüyor> örgüçlerinde de yağmıştı o. <gülüyor> Su değilmişti. Meğerse. Hayvanlar alemiyle ilgili bildiğin şeyler. her şeyleri saydık. Arka sıraladık. Valla soğuk... kapıyı açar açmaz böyle ayı görünce tabi çalışanlar Korkluyuz. bir de baktım karşımda ayıydı <gülüyor> hemen ama vurs... çok şey değildir ya ne? yani bu ormana yakın bir yer falan değil mi herhalde merkezde oturmuyorlar fabrikanın deposu zaten ya evde değil kime ne zararı var ayının gelsin yatsın işte ne fabrikasıydı bu oktan ee, seramik seramik hey yani böyle yiyecek yiyecek dedi. belki evine şey mağaranın içini çizer abi seramikleri falan da zaten depoya şey girmiş ya şey depoya girmiş. Fayans bakmaya Kutu, girmiş. Kutuların olduğu depoya girmiş. Bakmış ne? ekstra kalan fayanslardan belki sıcak Dişi ayı diye. mı? Dişi ayı mı? Bakayım. Dişi galiba dişi faiz. Belki yavrusunu doğuracak yer arıyor sıcak. Tak, yani yok Öyle bir durum yokmuş yani. Tam öyle böyle bir durum yok. Biraz şey yapmışlar. E misafir etmişler ayıyı. Sonra tekrar. E Ayıya nasıl ayı müdahale nasıl? edilir? E, ha, evet, Uyuşturucu iğnele yerli. Uyuşturucu iğnele kimi arıyorsun? İtfaiyeyi mi aramak lazım? Ekipleri arıyorsun. Polisi mi arıyorsun? Hayır hayır. Boğa için olursa boğa timleri var. Var evet. mı boğa timleri? Boğa timi, boğa timi var. var. Ha, kurban şey, var. Kurban Burada var. Kurban var. Boğa timleri var. Ayı için de tahmin ediyorum ayı timi gibi aynı bir... ya. Aynı. Aynı boğa timleridir. Çünkü zaten o şey değil aynı mi? Yüklük, üç aynı büyüklük. Aynı silahı kullanıyorlar. Aynı silahı. Aynı var. uyuşturucuyu kullanıyorlardır büyük ihtimalle. Çünkü ayı için ayrı. Ben boğa için ayrı. Peki tamam. Vurdun ayıyı bayırttın sonra... Sonra, Sonra Deponun dışına koyup bırakıyor musun? Hayır ormanlık alana götürüyorsun yani orman. Ormanlık alanında Sana her taraf orman Ayının da belli bölgesi var Şeyi var Neredeyim ben diye Ayı Allah Allah Ağaçların arasında uyandım demesin ya Bir, bir bölgeyi evi kadar empatik bir adam ya Bir bölgeyi Nasıl empatik bir empatik adam o, o bulur bulur o Evini bulur o Sen yeter ki orman, yani şey, yani Yol kenarına falan koyma değil, Çocuklar, depoya tartışma zaten Yol ki... kenarına koyma Sen götür Ormanın güzel bir Koyu bir ormanın içinde derinliklerine koy Öyle yapmışlar zaten. Ya ama bu uyuşturucu yine de ayı nasıl... Şimdi ben ne olduk? Ben kış uykusundan mı uyandım? Şeyden, ne zaman oldu? Ayı yerine empati yapıyor şimdi. Ben biraz fazla oldu. empati yaptım. Farkındayım da yani... Adam haklı. Çünkü bir uyandın. Ben neredeyim? Yerde ha, miyim? Kış uykusundan miyim? Ben şimdi seni uyuttum. Demet evlerde bir yerde uyandırdım. Bilmiyorsun demet evlerin demet evler olduğunu da bilmiyorsun. Nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayacaksın? Bakarım abi mesela geçen dem, otobüslere bakarım, bir bankaya bakarsın. demet evler sürü Ayıda okuma veya belediye otobüsüne bakarım. Mesela demet evler. Başka 148 kızlar. geçer. 148. Nereye gidiyor bu kızlar? O zaman karşıdan bineceğim deyip karşıya geçerim, binerim. Bak adam haklı. Ayıda da aynı sistem. Aa, vardır işte. abi, ayının da vardır baktığı bir otobüs, banka şubesi bir şeysi vardır yani. Ağaçların kenarı köşesi. Bence Tabii. biraz zor. hayvana haksızlık ediliyor. Oğlum, kesip yesinler bepostunu da fabrikaya koysunlar daha makul hayvan için daha makul ve daha makbul anladığım kadarıyla çok vahşeti şey yapma yani o yapma. zaman biraz reklam şey yapalım güzel ha, yani ayının, ayının durumu iyi izleyeyim. herkesin içi rahat olsun Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler Espriler, şakalar programımızın ayrılmaz parçaları. Hatta programımız iki temel direk üstünde ayak duruyor desek. Bir temel espriler, bir diğeri de şakalar diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Zeki. Ne Çok kadar güzel, güzel ifade dedim. ettin bizi. Sırrımızı Çok da açığa Açı, vurduk ya. ama hani aynı şey lezzetli olmaz. Başkası yapınca bunu lezzetli olmaz. <Gülüyor> Yoksa aynı lezzeti yani yakalayacak <Gülüyor> olsalar. Aynı şeydeki gibi o örneği vermek istemedim de ne Ege ne <gülüyor> o o? örneği verirsin ya lezzetliyle lezzetliyle. Çipetpetki mi? Çipetpetki yani mesela. Adı, o... o da çipetpet ama lezzetli, lezzetli çipetpetki. Şimdi bu ara e, herkese trafik cezaları geliyor ama yani. Size e, iki tane geldi. İkisinin altılı yedil kırmızı mi? kırmızıda geçmek. Altılı yedil evet. Evet kırmızıda geçmek. Emniyet genel müdür şimdi herkes şey diyordu ne oluyoruz ya falan filan. Sana falan tebliğ edildi mi? Edildi eve gelip edildi zaman tebliğ edilmiş Bana olur. tebliğ edildi gibi yapılıp tebliğ edilmedi. Yani yani neyse. geçen senenin cezasını... Bunlar cezası da tebliğ ama lezzetli tebliğ değil. Tebliğ değil yani. Evet... E <gülüyor> Ne yapacağız şimdi tebliğ edildiği diye ödemek zorunda mıyız? Ödemek zorunda. Bir zahmete geçim. Kusura bakma ama bir ahmet Şöyle ki Emniyet Genel Müdürlüğü e, PTT'ye vermesi gereken ücreti ödeyemediği için Şubat ayından beri trafik cezaları vatandaşa tebliğ Heh, edilmi edilmiyor. Edilmiyordu. Ağustos... Ama, edili ama hiç endişe etmesin Emniyet Genel Müdürlüğü. Hepsi ediliyormuş gibi yapılıyor. Evet Ağustos ayında ödenek probleminin açılmasının ardından bu yılın başından beri biriken cezalar toplu halde ne yapılmaya başlandı? Tebliğ edilmeye. Çok güzel. Yani. O zaman biz PTT ile mi görsek? Ya bunu biraz uzatalım da şey yapalım. <gülüyor> Vallahi yani herkese ne kadar birikmişi varsa haldır aldır geliyor. Ha, şey diyenler vardır. Aman efendim ben ne dedim bunun ödeyeceğiz mi, ödemeyeceğiz mi? Çok özür dilerim ama e, sevecenlikle ödeyeceğiz. Sevecenlikle, sevgiyle ve saygı çerçevesinde ödeyeceğiz onları. O Ve de ilgi... kendimize kızacağız şimdi aynı arabayı karı koca kullanıyorsan ben oradan geçmemiştim oradan geçmiştim tartışması oluyor biraz da bunlar düşünüyorsunuz. Evet yani o işte onda biraz orada emniyetin hatası oldu bak. Yani karı koca aynı arabayı kullanıyorsan <gülüyor> kimin ne konuda suçlu olduğunu nasıl bileceksin? Hangi bakacaksın tarihte abi? kimdeydi nereden bileceksin? Günü... Mesela ben o besin, doğum gününde ceza yazılmış benim arabaya kimin doğum gününde? Benim doğum günümde. Ben doğum gününde araba kullandım mı acaba? Bakayım. Ben doğum gününde neredeydim onu da Nerede cihaz yazılmış? Yeri bellidir. Yeri zamanı. Nene Hatun'da. Nene Hatun öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> doğum günü hangi <gülüyor> gündü o? 15 Şubat. 15 Hangi Şubat. gün gün olarak haftanın? Pazartesi, çarşamba mıydı? doğum gününde hemen sonra işte. Hemen ona, ona önce... göre hesaplayacaksın ortaya yani. Dönüşü, o zaman Çarşamba bir şey oluyor. Salı Çarşamba bir şey. O gün abi sen kullandın evet. Ben, ben. kullandım. Sen galiba. kullandın ya. Sen kullandın. Git ya, kullandın. Bürge'den, özür Ben şu anda hatırladım. Ama işte doğum günüm diye açıklasam. Yani şimdi bir de bu... Bazı tıklar, özel günlerde yapılmaması çekiliyor. lazım hakikaten. O, o gün beni polis çevirse mesela, beyefendi dese kırmızıda geçtiniz. Bugün ben doğum Bugün günüm dese. hallederdim. Şimdi araba fotoğrafı çekmiş plaka, dana gibi görünüyor. Ben nasıl açıklayayım öyle? Tamam Kim sana ne Kimliğimle ki, gitsem? Polis ne diyecek ki sana? Sana yine kırmızıda geçeni durdurup bir şey söylemiyorlar artık. Direkt plaka. Sende muhatap günü oluyorlar Yani plakayı yazdığını gördüğümde Hemen Sana sağa çekerim Memur bey böyle böyle evet bir hatam oldu ama Doğum günümdür de. hadi geç bir daha almasın der Ama makine onu yapmıyor makine Aslında oradan adam. Şey yapsa bilgileri eşleştirse Mesela şu hmm. plaka nasıl Kim olduğu adresimi biliyor Baksın doğum tarihine baksın Aa, 15 Şubat doğum günümmüş normal 6'lı 7'li devam et aslında bende şey mesela nasılsa telefonu biliyor. Ondan sonra bakıyor. Sana tebliğ edildi mi edilmedi? Oradan cep telefonundan mesaj atayım. 6'lı 7'li cepbet. Lezzetli ceza tebliği al işte. Niye pedin telefonla uğraşıyor ya Emniyet Genel Müdürlüğü? Evet, Gönderse ya cep telefonumuza kemerinizi lütfen bağlayın diye bir mesaj gönderen Emniyet Genel Müdürlüğü değil mi? Evet. Geçirdik yani hep mesaj o... da göndeririz. Dolandırıcılara inanmayınız diyen Emniyet Genel Müdürlüğü Doğru. değil mi? Doğru. Çok güzel Oktay. Ramazan bayramınız kutlu olsun diye mesaj atan Emniyet Genel Ha o değildi. Ya. O değildi. Yanlış örnekle haklı. <Gülüyor> O mobilyacı. <gülüyor> o mobilyacı. O yani bir sürü mesaj atıyor. Atsın tebliğinde. Ama bir sene sonra niye ben cızalı ödüyorum? Geçtiniz işte oradan. Çok Gördük Çok güzel bizi. Oktay tebliğ SMS ile mi diyorsun? Zaten SMS'lerde evet. indirme gidildi. Bence hatta şey olsun. Akıllı telefonlara herkes geçmek mecburi olsun. Ve Whatsapp'tan yollasın oradan. Ha. WhatsApp, Emniyet'te genel orada bir şey açarsınız. Ziyar, şeyde, ka dünyada kaç kişi de telefon var? Hı? Dünyada kaç kişi? Vallahi bayağı var be Oktay. Bir üstünde. Ben şaşırdım yani bu şey... Yok. Cep Bilmiyorum. telefonu olarak mı? Akıllı telefon olarak. Akıllı. Akıllı telefon. 2 milyar. Birkaç milyar. 1 bir milyarmış. 1 milyar bak. Ben yalan gibi geldi bana. yanlış. Beni olursak. hep kandırıyorlar mı ya böyle? E Oktay Beni şuraya çevir... bak. Şuraya bak. Bak şu anda bak. 3'ü burada. Türkiye'de çok Doğru. yüksek zaten. Türkiye'de oran... O lan, coşmuş Altı gidiyor ya. Ağlaya yedili gidiyor yani. Yani coşmuş bastıra gidiyor. Bastıra bastıra. Yani. Niye bir milleti şaşırtıyor? Bana emniyet ya? böyle ceza kestim diye mesaj atsa ve de fotoğrafı gönderse Ben maksapta. de o kadar Ben şey... de inşallah canım ya." diye cevap gönderirim. Ceza tabrihiyle, tarihiyle, tebliğ tarihi arasında 10 günden fazla zaman olunca mahkeme cezayı iptal ediyormuş diyorlar demiş Sinan Bey. Ha. Sinan hmm. Bey biz safız. Bakın hemen inanırız sonra yani mahkeme, yerlerde... emniyetle mahkemeleşelim Ozan mi? Ozan Sinan Bey'le gidelim. Benim cezam 15 Şubat'ta yeni geldi. Evet benim de yeni geldi. Ceza tarihi ile tebliğ tarihi arasında Biz 10 bir şey fazla. Bir şey söyleyeyim mi? Önceki arabaya gelen şey... Nasıl oluyor ben? Çünkü hani bir de araba satışlarını hocam resmen halkın sesi programına döndük. Aa, senin durum sen daha sattın bir... mı arabanı? Arabamı sattım ben. Sen Önceki hiç... arabaya ait sen... olan bir borcu. Faizim sen hiç ses çıkartıyorsun. Ben vallahi öyle yaptım zaten. Beyefendi. Olur abi o çatır çatır alır onu. Devleti sen bilmiyor musun ya? Gayet tamam işte. O devlet, devlet kavramını bilmiyor musun sen? Arabanın yeni sahibi muayene için gittiğinde evet. Evet. böyle böyle diyecekler. Fakat diyecek. Tekat, Fakat diyecek, çipetpet diyecek. Ehe, Orada göreceğiz. Çipetpet ama lezzetli çipetpet değil, direkt kalacak ceza. <gülüyor> e sonra fair arayacak. Sıra faire gelecek. Fair Bey diyecek, çipetpet çipetpet fair diyecek. Hani altılıya düşecek çipetpet. Bak tara bak diyecek. Lezzetli çipetpet. Bir F harfiyle kaç tane ön yaptım baktıcek. E harfiyle kuş var. dört Hayır. ayrı ön yapar sevgilinizler. Buyurun devam edelim. Cuma <gülüyor> günü cuma sohbetlerimiz gayet güzel devam ediyor. Ve devam edeceğiz. De devam edeceğe benzer. Vallahi güzel. Neyse hani bunları ödeyeceğiz mi ödemeyeceğiz mi ödeyeceğiniz diyorlar. Ödemeyeceğiniz diyorlar. Böyle konuşan insanlardan öncelikle uzak durun. Ee, başka bakalım neler var. Ne o, oldu Amerika'da yine şey oldu? Yine olaylar ya. patladı ya Amerika'da. Kongreye girmeye çalışmış arabası. Ben dün kadın. şeyde gördüm. Ne Twitter'da gördüm. Silah sesleri diye. Aman dedim dışarıda hemen hesapları toplayayım. Çünkü kongrede bir şey olduğu zaman onun Türkiye'ye yansıması anında bir bir buçuk saat. Kongrede bir şey olsa gaga da biz yani hissederiz onu. Amerika'da kelebek kanat çıpsa Türkiye'de fırtına kopar. kopar. Kelebek etkisi Kelebek etkisi <gülüyor> Aa, yandı, yandı. <gülüyor> yandı, Serbest cümleler Herif yandı yandı Siz bir çağrışımı yapacaksınız yandı. Benim kafamdan da her kelimeden sonra başka kelime geçiyor Hepsini söylemiyorum Ama Hep sen biriktiriyorsun biriktiriyorsun sonra kusuyorsun. Bunu az az verecek olsan insanların karşısında da böyle Cerahati birden yüzüne patlamış insan şu şey an, olur. Ya. Mesela şu anda kendimi tutuyorum Cev Az ben... az sık sık dememek için kendimi tutuyorum bu arada Türk pasaportu e, zannediyormuşsunuz ki şey böyle oraya buraya gidemiyoruz hani diyorlar bazen. işte İngiltere'ye gidiyorsunuz vize. Suriye'yle Suriye vizeler kalktı işte. Tabii Suri... canım kalktı. <gülüyor> kalktı değil <gülüyor> mi? Doğru tabii tabii. Çok güzel. Çünkü e, mesela İngiliz e, pasaportu kaç ülkeye girebiliyorsun İngiliz pasaportu İngiliz'de elinde. çok giriyorsun. İngiliz'de, İngiliz'de çok girersin diyor. İngiliz, diyorum. Finlandiya ve bir tane daha ülke en çok girilen ülkeler o pasaportlar. Valla doğru söylüyorsun. 220 o... ülke mi var dünyada? Yok. Kaç ülke var? Benim hesaplarımda 250 Çok ülke var ama lezzetli ülke değil Mesela Yandı yandı, <gülüyor> yandı <vallahi gülüyor> Bugün ya. doz açımı oldu adamın 180 tahminim ya, İngiltere Finlandiya ve İsveç pasaportuna ha, İsveç. sahip olanlar Finlandiya da var ee, 173 ülke elini kolunu çok affedersiniz Sallaya vallahi sallaya vallahi giriyor bravo böyle bir güzelliği var. Ne güzelmiş. Ben İngiliz'im. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ben Fransız. Pardon bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben Almanım. Nein. Hayır. Almanlar da hemen akabinde gelenlerden ee, Almanlar da iyi giriyor. Ona... Amerika'ya girebiliyor mu siz mesela İngilizler? Kim? İngilizler mi? İngilizler giriyordum hocam. İngilizler mi? Kolunu e, e, e, e, e, e, e, e, sallaya sallaya. E tabi Amerika ile eski bağları var İngilizlerin öyle düşünme yani. Doğru bir de İngilizce konuşuyorlar. Adam derdini anlatır kapıda ama. Bir üniversiteye isiminiz verilse. Hangi hı. üniversite? Nerede mi? olmasını isterseniz? İzmir'de. Ege Üniversitesi zaten yapıldı teşekkür ederim. Hayır ismin de soyadınla ya. <gülüyor> Şu anda espri ka kaçtı oldu. Hayır İzmir, Ege kaçmadım. Üniversitesi kayacan. Yani partisi. şey gibi düşün. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi varmış ya. İzmir'e Bilmiyordum ama. Recep Tayyip Erdoğan. Rize Üniversitesi. Ve ...konsey kararıyla artık... Ha, ...ismini şey mi değiştirdin? Ha, ha, i̇smini değiştirdi. Öyle mi? Büyük kurultayla. Evet. Lezzetli olmuş. <gülüyor> sen yani sen Ege Kayacan Üniversitesi olsa... ...Fahir Sen... Ta, ...Fahir Önç mü yoksa... ...Tevfik Fahir Önç'ü mü tercih edersin mesela? Bakayım... ...Tevfik Fahir Önç Üniversitesi. <gülüyor> Hatta şöyle söyleyeyim... ...Mustafa Zeki Önç'ün oğlu... ...Tevfik Fahir Önç şey, Üniversitesi. şey ...benim baş harflerim... ...Orta Doğu'nun baş harfleriyle aynı... Oktay Demirci Teknik Mobilitesi. Üniversitesi. Hakikaten Abi, çok güzel. Oradan acaba yürüyebilir miyim? Ben yürürsem nereye Yürüsün, varırım? Çok güzel de nereye varırım acaba? Çok güzel de şey yaparsın. Aa, şu anda fark ettim ben bunu niye hiç kullanmadım ve nasıl kullanabilirim? <gülüyor> Bana bir nasıl söyleyebilirim? Bak sen, sen üniversite kuracaksın Oktay Demirci Teknik Üniversitesi. Abi çok Ondan güzel sonra, Güzel bir amblem. Yol geçmeyen tek üniversite. Ot diye dolaşacaksın ortakım da belli. Ot'de sana şey gelecek yalnız bizim ismimizi kullanıyorsunuz diye. Tamam. Sen de şey diyeceksin. Kardeşim sizi bütün Ankara opti diye biliyor. Siz opti ile devam edin. Ben opti oluyorum diyeceksin. Ben sana 5 yıl, 6 yıl sürecek davanın çünkü başlangıcını verdim. Ben sana İlk itirazı savuşturdum. Ben, ben Ege'nin Ege'in Ege'in bu fikrine katılıyorum. Çünkü ben bir kere otobüste bir bindiğimiz dönemde orada kapıda durdurdular. Fire, bir arkada bir arkadaşa hemen görevli sordu. Evet. Afedersiniz dedi. Siz nereye dedi. Ben dedi Opti'ye gidiyorum dedi. Bir kere de şöyle bir şey oldu. Hocam sizi nereden tanıyorum dediler. Bilmiyorum nereden. Opti'den olabilir mi diye birisi sordu. Yani o yüzden Opti sürekli olarak Opti olarak biliniyor. O zaman ben rahat bir şekilde Oktay, Dek sen şu anda... değil mi? Oktay Demirci Teknik Üniversitesi diye. Biraz, Bence kur. Vallahi, bir... Benimki EQ oluyor. Biraz uyduruk gene. Nasıl EQ? EQ. T koysan da Ektü. Eksü sosyal bilim... Sosyal bilimler. Enstitü ol bir Ege. Sen enstitü ol. Ege. O Ne o? Ege Kayacan enstitüsü. Olur mu abi? Ne enstitüsü olduğunu söylemen lazım. Bilimsel fakülte verir. Fen bilimleri mi, Sosyal bilimler <gülüyor> Sosyal bilimler. bilimler mi ne? Sosyal bilimler. Sosyal bilimler olursa mu? Sanat enstitüsü diye bir şey var mı? Eks. Ne? Senin Eks. üniversiten kadar iğrenç isimli bir üniversite yoktu ya. Ne o? hangi? Nasi. Nasi. Köy mü? Niye yüksek okul yaptın bir anda? F F Ö, ö i, Ü F Ö F Bence yüksek okul da olabilir. Föy <gülüyor> Merhaba Föyünüzün hoş geldiniz. Ö. Aa, güzel. Güzel ya. Üçüm yüzünde oluyor. oluyor Oktay, Oktay, koşsun, yani evet. Bizimkiler biraz zayıf. Ben olsun, Bence ha. ben Oktay'dan yürüyelim derim. Çok da güzel. Şey, mütevelli... Ankara'da olması daha da büyük yerin. Mütevelli şey, heyetini yani. alıyor musun Oktay bizi? Mütevelli heyeti muhakkak olacak tabii. Kantini veriyor musun bana? Yok. Post yok. vereceğim orada. Ayran vereceğim. Kantini... Bir monote vereceğim. Önce, önce kampüsü yerleştireceğiz. Ondan sonra kantin. Kamp. Bence ilk defa bir kantin çerçevesinde yani kantin Son çevresinde yavaş yavaş fakülteler kurulsa ne kadar güzel. Oktay Bey. E... Sen onu Egeki'de yaparsın. Okta abi bir sorum olacak. Buyur Fahir. Ee, sizin üniversitenize yukarıdan baktığımız zaman <gülüyor> ne şekil bir şekil göreceğiz? Yani mesela ya uydudan baksak veya uydu değil de böyle. Ya hiçbir şekil görünmüyor ama çeşitli tevatürler çıkaracağım. Mesela ben. baktığınız zaman. Baktığınız zaman mesela e, Fahir Öğünç Üniversitesi'ne uzatılmış bir çiçek. Adam çok. Adam yani üniversite, bir üniversitenin hocam çiçek. ben senin mütevelli heyetinde olayım bana yeter kafi. Bana bir şey başkanlığı ver ona bile. Bölüm başkanlığı ver ona bile fitim. Bölüm başkanlığını <gülüyor> okumadan vermiyoruz. Üniversiteye girişinde ya. öyle yazacağım ben. Bölüm başkanlıklarını okumadan vermiyoruz diye. Çok iyisin nokta. Değişik şeyler olacak ya. Değişik şeylerim olacak? Ne olacak? Uygulamaların mesela? olacak. Uygulamalar olacak. olacak. Fark yaratacağım. Üniversite mesela üniversiteye giriş serbest olacak. Sticker falan yok. Öyle Hadi. bir şey yok. Tabi. He sadece belli kişilere değil otobüslerine binemez. Aa şey de aynı kimlik Tabii. aynı. Sen Oto otobüsüne binemez... binebilir diye. Hayır. Herkese binemez kimliğini vereceğim ben. Bak bu bir canım. ayrıcalıksa eğer bu ayrıcalığı herkese yapacağım. Valla çok iyi bu adam var ya. Gemin ediyorum şu anda. Çünkü daha otobüsümüz yok abi. Yani renk yok. <gülüyor> daha otobüs almamız lazım. O yüzden ben üniversite kimlikleri çok verelim. masraflı be Oktay. Abi zor. Üniversite kurmak zor. çok pahalı ya. Üniversite işi zor. Çok kolayca. Bir, ücretsiz... bir tane ben kantin yaptıracağım. Kantinin bir köşesinde de bir fotokopi makinesi diğer üniversiteden çalışkan öğrencilerin notlarını çektirerek başlayacağım orada akademik hayata akademik hayata proje falan iş. yok yani bir tane fotokop makinesi zaten var. şimdi üniversite öğrencisi tıkır tıkır derse giren adam ben çok görmedim. Hep ne yapıyorsun? Derse giren başkalarının lay, lay, lol, notlarını lol. alıyorsun. O bir fotokopi makinesi. Mesela Hacettepe Tıp'tan çalışkan bir çocuğun fotokopilerini al. Tıp fakültesini kurdun mu? Kurdum. Bir tane yanında da bir tane daha fatuk Hukuk şey. fakültesi daha Hukuk Sınavı fakültesi. Aldım. Hepsi çatır şey çatır fotokopya. Gidip de rica edersin hocalar. Bizimkilerde aynı zaten az bir öğrencimiz var. Sizin sınavlara gir. Hadi bu da girsin <gülüyor> hadi be. Falan diye oradan. Orada falan. da rektör der ki girsin ama. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, ne girmez. <gülüyor> ya yani şey mi diyorsun? Eti senin kemiği benim fondum. Hayır var. hayır. Sınavlara giriyorlar orada. Orada kaç aldı hocam bu mesela? Mesela 80 aldı. 80 aldı. 80 aldı. İyi bir aldı. Kaç biz... Çan erisi mi yapıyorsunuz Oktay Bey? Bizim Ottü'de şey var tabii. Çan erisi. Hocaya bağlı ama. O Çan erisi. <gülüyor> <gülüyor> anlaşıldı. Ege gibi anlaşıldı tamam. Anlaşılmıştır diyorum. Neyse oradan şey yapıyoruz. Yürüyoruz. Ben değil mi? şey yapabilir miyim acaba? Yeşil alan tabii ki çok önemli Ottü'de. Yani amacım tıpkı gerçek Ottü'de olduğu gibi şehrin e, yeşil ihtiyacını desteklemek, karşılamak derdiniz. O önemli. Ama yeşil alanı olmayan yere halı halı flex çözümü. Hocam halı sahaya kur. Her, her taraf. Yani öyle taş falan olmayacak. Ha, şöyle bir şey yapabiliriz. Her taraf halı flex. Çok güzel. Bir renkli bir halı renkli, firmasıyla. Dizildi. Bastıra bastıra. <gülüyor> yani kalite kalite. Çeşit çeşit. Bazıları böyle daha uzun tüylü olacak. Bazıları kısa tamam ulan olacak. Bazıları... Tamam bulan dediçe. En nihayetinde. Tamam bulan anladık. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir halı firmasıyla görüşelim hocam. Üniversitenin Halı fakültesi olsun. Hayır halıcılık. Fa hayır hayır halıcılık değil. Güzel çok güzel halı ile şey yapıyoruz. Orada ana sponsorumuz Falanca halıları. Falanca halıların sunduğu. Sponsor istemiyoruz. Ot hoş geldiniz. Sponsor istemiyoruz. Biz. Ben kendi üniversite üniversiteme şey. de ilk aldığım bütçeyle üniversite kurulumu dev bir heykelimi yaptıracağım. Kolosus gibi. Ben bir öğrenciye diploma uzatıyorum. Diplomu, ama çocuklar hep aşağıda değil mi? Hı hı. Çünkü herkes şey hiyerarşik şeyini bilecek. Tabii tabii. İstersen onları öteki... Bir grup öğrenciyi eziyorum. Üniversitenin ayarlı ayarlı daha ha. O öğrencileri tekmelerken keyifini... Ezerken yapacağım. böyle bir grup öğrenci eziyorum. Bir gruba da... diploma uzatıyor. O da bana para uzatıyor. Çünkü özel üniversite yapmaya karar verdim ben. birden mi? Şu anda heykeli düşününce çok mantıklı. <gülüyor> Masraflı olacak. <gülüyor> Masraflı olacağı için de özel üniversite olmuş. Abi benim mantıklı. heykelim de böyle ayınlarla başlayacak her sene. Evet. Bu arada... ilk kelime e, kışa girerken ilk e, bir özel kelimemiz var biliyorsunuz bizim. Sulu sepken mi? O kullanıldı. Yalanmış mı? Ee, Nerede yalanmış? Dikmen'de. Murat Bey bize göndermiş. Fotoğrafını istiyorum. Sulu Dikken sepken o zaman biz sepken başladı. Sulu Haberiniz sepken olsun demiş. Türküsünü söyleyelim. Sulu sepken ya gir ya gir türküsünü. Sulu sepken ya gir ya gir. Hey, sulu sepken ya gir ya gir. Hey, hey. Anam bu kadar mıydı? Ya bu şey daha parçanın devamını yazamadım. <gülüyor> Her şey Her çünkü. hazırlıksız mı? yakalandık kışa bu da en güzel göstergesi. İçimizi e içimizi ısıtacak mı? çünkü stüdyonun ısınma durumunun olmadığı aşikar. Doğru. Stüdyo konuşarak ısıtma, ısınmadığı o ortaya çıktı bugün. Nerede? Vallahi bir de yani çok uzun konuş... konuşuyoruz. Bir derece yükseldi. Hayır yani. burada fırızga var ama lezzetli, lezzetli fırısga <gülüyor> değil. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şu oy yapmadık ya. Şimdi bir hafta sonu bekleyeceğiz bir şeyin Va aynısını yapmak için. Valla kaçırdık ya. Son ne fırsatımızdı. Karar. Çünkü haftanın son programıydı sevgili dinleyiciler. Güzel ve sıcak bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Sıcak biraz zor ama... Valla pazar günü ısıtacağım ısıtacağım. Valla çok o, güzel olacak. Heh, şimdi tekrar vedamızı edelim. Isıtacağım mı dedin? Isıtacağım dedim yani kalbimizle sevgili Müzik. Elimden Pozitif enerjimi vericem. Herkes Mokta. şöyle düşünse... Herkes şöyle düşünüyor ama böyle olmaz mı? Herkes pozitif enerjisini verse pozitif da de... hohlasa ho ya Yani pozitif enerjiyle zor da biraz hohlayarak Olur belki mu? Şey Bak pozitif ne? Artı Değil mi? Artı dereceler nedir kimse... yani enerji evet, demek ne ya. demek? Artı. Var. istersen Fulya ile konuş. Sen Fulya'nın programında bir köşe olarak yap. Uzun süredir yani sonuna bitir. da geldik. Onu da bitiyor ya program. Hadi Uzun ya. sürecek diye. Hay Allah. Diye. Neyse yani pozitif enerjiyle yapamayacağımız şey Ya yapayım. nasıl enerji olursa olsun, lezzetli enerji, lezzetli enerji olsun. olsun. Benim baktığımı Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hey, Oturacak olan sevgili sonra severler. Mükemmel bir <Gülüyor> gün olacak.